Allahu Allahim ne Şaitan Raja Mesûna Rəhman Rəhîm. Alhamdülillah ya Rabb al-Alemîn. ve ala Rasûlü ve ala ve çapî ve mançara ala nechî. Veman ittba hu bihpsan illa yomûddîna mabât. Evet 10 maddeye geldik. Usulü Sünnete. Vemin Sünnet lazımetlâtî. Men terk mînha xislte. Xislte. Xislte ve min bil ve ve bil ve la yuqal Gene sünnetin lazımlarındandır. Ne demek lazım? Yani gerekliliklerindendir ki ondan bir hasseti terk etmek sünneti terk etmektir. Yani bu bir gerekliliktir. Eğer sünneti kabul ediyorsan, ondaki her şeyi kabul etmek zorundasın. Ee, mesela diyor, kendinin sünnet ehli olduğunu söyleyip de o sünnetten bir parçayı iman etmeyen tıpkı kadere iman etmek gibi. Kaderin hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman. Bu neyle sabit? Sünnetle sabit, hadisle sabit. Anlaşıldı mı? Amanar rasulü bima unzile ileyhi min rabbihi ve'l mu'minun kullun amena billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi ve'l yevmil ahir. He? bil kadri hayrihi ve şerrih. Ayette yok. O sabit? Sünnetle sabit. Zaten Mustafa İslamoğlu ve benzeri bir takım asrın işte akılcı men menhecinin, ekolünün takipçileri olan insanlar bu yüzden saldırıyorlar zaten. O neden nedir ki sünnete saldırıyorlar? O neden nedir ki Müslümana düşen <gülüyor> nasları, Kur'an ve sünnet naslarını birleştirerek, cem ederek birlikte iman etmesidir. Çünkü sünnetin ne olduğunu geçen ders açıklamıştık. Sünnet Kur'an'ın tefsiridir. Sünnet Kur'an'ın tefsiridir. Namaz kılın der. Allah Azze ve Celle Kur'an'da birçok yerde en çok zikredilen vaciptir. Ancak namazın keyfiyeti yazmaz orada. Kaç rekat, nasıl olacağı, onlar nerede bilinir? Sünnette bilinir. Aynı şekilde Allah'a iman ve diğer mevzular, imanın şartı olan mevzular nerede tefsir edilmiştir? Sünnette o zaman sünnetten almak zorundayız. Evet. Bir önceki maddede demişti ki gelen hadisleri tasdik etmektir. Onlara iman etmektir. Niçin, nasıl gibi sorular sormadan tasdik edip onlara Teslim olmaktır budur dedi. Sonra 11. maddede kim bir hadisin tefsirini bilmiyorsa, aklının ulaşmadığı, aklının idrak etmediği bir hadis ulaşmış. Tıpkı Allah gecenin üçte birinde yeryüzü semasına iner hadisi gibi. Tıpkı Allah'ın iki eli vardır ikisi de sağdır gibi. Tıpkı vesaire vesaire yani. Aklınıza gelebilecek Allah'ın sıfatla is alakalı bütün mevzuları düşünün. İnsanın aklının ulaşmadığı, tefsirini bilmediği bir hadis ulaşırsa, İnsana bu yeter, insan bundan hükmetsin, ona düşen iman edip teslim olmaktır. Bu kadar. Bilmiyorum kardeşim, bana ne yani, manası şuymuş buymuş. Varsa izah eden bir alim, tutarlı bir cem yapan, onun sözünü naklederiz, güzel bir yorum olarak. Ama bize düşen nedir? Allah'ın Resulü'nün sözünü tasdik etmektir. Mislu hadis-i ve Kader hakkında gelen hadis ve işte diğer bahsettiği hadis ki o hadiste işte Rabbinizi diyor e, ayın on dördünde e, ayı gördüğünüz gibi nasıl görüyorsanız Rabbiniz de öyle göreceksiniz hadisini kastediyor. Bu iki hadiste de diyor apaçık ortadadır. İnsana düşen nedir? Teslim olmaktır. Dedik ya insan mahluktur, gözü de mahluktur. Mahluk neyi görebilir? Mahluku görebilir. E Allah halıktır, haşa mahluk değildir. İnsan nasıl görecektir? E Allah feydarada şeyen ey yekulu kun fe Allah bir şey diler, o da olur verir. Allah için e, haşa mümkün olmayan bir şey değildir. Allah bir şey diler, o da olur verir. Evet. Şerh. El şerh. <gülüyor> Hadi men bi kadri ahadu arkan el iman sunne. İman altı şartından bir tanesi kadere iman etmektir. Rikabli salatu ve sene fi hadis-i Cibril'in uzununda, kendisi iman Cibril, uzun Cibril hadisinde imandan sorduğu zaman En tu'minu billahi ve malayketi ve kutubi ve rusuli ve liyumul ahir ve tu'minu bil kadri hayri ve şerrihi Bu Müslümin rivayeti ne diyor? Kaderin, hayri ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmendir diyor. Devam edelim metne. Ve huve en yu'minel <gülüyor> abdu bi ennallaha alime mâ sofe yakun. Kulun şuna iman etmesidir ki Allah, Allah subhanahu olacak her şeyi olacak. Her şeyi bilir, olacak. Her şeyi bilir. Hı. Bunu da korunmuş levhada yazmıştır Allah. Şuna da iman etmek zorundadır ki hiçbir şey Allah'ın iradesi olmadan gerçekleşmez. Hiçbir şey Allah irade etmeden olmaz. Bu kadar kafir koşuyorsa ne olmuştur? Onlar irade etmiştirler ama Allah da irade etmiştir ki olmuştur. Yoksa kendi başlarına istediklerini yapamaz insanlar. Yaprak bile ondan habersiz kıpırdamaz. Evet. La <gülüyor> yekuni illa man ve La illa yurid ancak istediği olur. Ama Allah ne diyor? Ve la yarda ibadehil kufra Allah kullarının küfrüne ne olmaz? Razı olmaz. Allah senin dilediğini irade kendi irade ederse yaratır ama Allah subhanahu wa ta'ala ne yapmaz? Allah subhanahu ta'ala zina yaratır Zinaya razı olmaz, faiz yaratır, faize razı olmaz. Ondan sonra küfür yaratır, küfre rıza göstermez. Anlaşıldı mı inşallah? Eyvallah. yu'minu bi şeyin ve şeyin illa Allah Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğuna iman etmektir ki Allah Azza ve celle bütün mevcudatı yaratan odur diyor. Halikat. He. Mahlukları, fiilleri, hükümleri her birini yaratan odur. Şu bizim yanımızda olacaktır ki, bizim şuna iman etmemiz gerekir ki, hiçbir şey yok ki isabet etmiş olmasın insana yaptığı hatadan dolayıdır. Musibet isabet etmesin yaptığı hatadan dolayıdır. Hiçbir hatası da yok ki ona isabet edenden dolayıdır. Anladınız mı? Yani her şey Allah'ın kaderiyle yani. Evet. Kemal sallallahu aleyhi ve İyi bil ki ümmet bir araya gelse, insanlar ve cinler yani. Bir araya gelse sana fayda vermeye çalışsalar Allah'ın sana yazdığından başka fayda veremezler davul <gülüyor> şeyin gene insanlar ve cinler bir araya gelip sana zarar vermeye çalışsalar ancak Allah'ın sana yazdığı kadarıyla Ama bakın birinci ifadede katetebullahu gördünüz mü? İkincide ne diyor? Katetebullahu aleyke. Niye ale vele harf le olumlu manada kullanılır? <gülüyor> ala kullanıldığı zaman olumsuz manadadır. Evet. Ha, kalemler kaldırılmış, sayfeler kurumuş. Ravah Ahmed ve Abbas'tan sahih olarak Tirmizi ve Ahmet rivayet etmiş. diyor Sizden biri diyor annesinin karnında iken 40 günlük iken nutfedir diyor. Hı. Sonra alaka olur, alaka alaka asmak demek. Anne rahmine düşen meni, yani kadının işte cinsel organına gelen meni, Allah'ın yarattığı fıtrat gereği ileri oradaki işte bazı organizmalar tarafından ileri itilir. O meninin içerisindeki parçalardan bir tanesi anne rahmine ulaştığı zaman nutfe oluyor. Anne rahminde döllenmeye başlıyor yani. Sonra alaka oluyor orada oluşan o şey var ya meni. İşte o yapıştı ya annenin rahmin duvarına yapıştı ya. Oraya artık sıkı sıkıya yapışıyor. O tutma dönemi işte. O Çocuk genelde o zaman düşer. Yani çocuk düşüyor diyorlar yani. Özellikle doktor diyor ki mesela şu ilk iki ay şey yapman lazım diyor. Hiç yataktan kalkmaman lazım diyor bazı kadınlara hamileyken. Niye? Kadın hareket ettiği zaman anne rahminden düşebilir o yapışan şey. İkinci döneme alaka olmasıdır. Anne rahmine yapışık halidir. Hmm. Sonra da et parçası olur. Sonra da et parçası olur. Yapıştıktan sonra et parçası olur. 40 gün, 80 gün, 120 gün olur. melek. Hmm. Sonra bir melek gelir et parçası olunca. Ona dört kelimeyi diyor emreder. Rızkını yazar, ecelini yazar, amelini yazar. Cehennemlik midir, cennetlik midir onu yazar. Bu kadar. Dört şey anne karnında haber verilir. Yani bu kader. Allah hepimizin Allah azze ve celle zaten olmadan önce her şeyi biliyor. Allah'ın ilmi sonsuz subhanehu ve teala. Ya Allah Bir de melekleri Allah azze ve celle bizi annemizin kanına düşürdüğü zaman yazıyor. Melek gelip söylüyor orada. Tabi insan o zaman daha et parçası bilmiyor. Akıl yok daha şekillenmemiş orada. Hatta bazı rivayetlerde der ya Rabbi nasıl olsun Allah emreder meleğe burnu ağzı her tarafını şey yapar. Melek aldığı vahiy ile beraber şekillendirir çocuğun anne karnında aldığı vahiy ile beraber. Anladınız mı inşallah? Evet. Allah'ın izzeti, şanı ve şerefi yücedir. Muttafik aleyh <gülüyor> ve yokta biz zelike huwa fi bahn ummihi. Ha bu muttafik üzerine ittifak edilen hadistir. Ee, bu anne karnında yazılan bir şeydir. Yani kader budur zaten ya. Yani. İşte o inkarcılar bu hadisten hepsini reddediyorlar kâfirler. Evet. Molem mesale sahabetun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve قالوا Ana ve ala Dedi ki sahabe ya Resulallah, madem böyle her şey biliniyor her şey yazılıyor e bırakalım ameli kitabımıza kendimizi tevekkül edelim bırakalım yani hani. Artık bakalım kitabımız neyse bize zaten anne karnında yazmışlar sahit miyiz yani cennetlik miyiz yoksa şakı cehennem ehli mi billah. Dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve amelu fe kullu <gülüyor> He, amel edin, her biriniz yaratıldığı şeye kolaylaştırılmıştır diyor. Allahu u Akbar. Yani insan yaptıklarıyla ya cehenneme yaklaştırılır ya cennete yaklaştırılır. Ne için yaratıldıysa, o adam cehennem için yaratıldıysa, cehennemde yanması için, ona cehennemlik ameller kolaylaştırılır. Ve adam cennet için yaratıldıysa ona cennetlik ameller kolaylaştırılır. Öyle insanlar vardır ki adama, Şeytan tüy var sende diyorlar mesela değil mi? Her şeyi kapı her haramın kapısı açılıyor adamı. Öteki uğraşsa yapamıyor. Bu şey yapıyor. Yani elini ne atsa, hangi haramı atsa ardına kadar açılıyor o haram ona. Bu Allah'ın kaderiyledir. Allah onu cehennemlik olarak yaratmıştır ve onu o amel kolaylaştırılmıştır ya yani. Allah bize cennetlik amelleri kolaylaştırır. <gülüyor> Vallahu insanı ve Biz diyor amelle emr Bize düşen amel etmektir. Allah spanatarla ise insana yardım edecektir, kolaylaştıracaktır yaratıldığı şey için. Anlaşıldı mı? Bize düşen amel etmek. Allah bize ne kadar kolaylaştırırsa. Allah mela sahle illa majahtahu sahle. Allah'ın kolaylık ancak seni kolaylaştırdığındır. Yoksa insan için kolay diye bir şey yoktur. Allah kolaylaştırdıysa kolay vardır. Aksi takdirde ya ben bunu yaparım kolay demekle olmaz bu iş. Allah sana kolaylaştırması gerekiyor ki o iş sana kolay olsun. <gülüyor> Kim cehennem için yaratıldıysa Allah amelden onu men eder. Amel ona zor gelir, tembel olur ve cehennem ehli olur adam. Ve men khalakahu sa'iden yasurru lehu esbabe sa'aleh. Kimde cennet ehlisi ona mutluluk yolu sebepleri kolaylaştırılır. Ha, bu kadere imanın gereğidir. Bu meselenin çok büyük tafsilatı var. Tabi böyle 5 dakikalık bir mevzu değil ama bu meselede çok büyük bir tafsilat var. Ben öyle insanlar gördüm ki vallahi Arjantin'den ne bileyim Jameika'dan, Afrika'dan adam tevhid biliyor abi ya. Adam din öğrenmiş. ya Müslüman olmuş. Yani ya Rabbi diyorsun, orada var belki elli milyon adam, elli milyon adam içinde bu adam yani. Onu İslam'la şereflendirmiş Allah subhanahu wa ta'ala. Nasıl öğrendin kardeş? Ya öyle garip te tevafuklar ve tesadüfler ki, tesadüf ve tevafuk değil tabi bunlar Allah'ın kaderiyle. Geliyor yani. Allah bir şekilde getiriyor subhanahu ta'ala. Kolaylaştırmış, ona yolu kolaylaştırmış. Öteki istiyor da kolaylaştırmamış subhanahu wa ta'ala. Doğru? İşte bu dediğimiz gibi nedir? Allah Azze ve Celle Subhanahu Teala'nın gizli bir ilmidir. Bilmiyoruz. Hikmeti yok. Yani var biz bilmiyoruz yani. Yani Allah Azze ve Celle yaratmış bir kısım insanlar cehennemlikler, bir kısım insanlar cennetlikler. Bazı hikmetleri tabi İbnül Kayyım sayıyor. Diyor mesela kafirler niye var diyor. Yani Allah bu kainatta boş bir şey yaratmış mı? Bakın gübre bile toprak. Ne kadar kaliteli gübre olursa toprak o kadar güzel nebat veriyor değil mi? Affedersin dışkının şeyi yok. E, sarfiyatı yok yani. Boşa değil. Onda varlığının bir sebebi var. Doğru mu? Bu kadar şeyin içerisinde kafirler niye var? Bu kadar şerri fesadı çıkartıyorlar. İbnül Kavim diyor ki kafirler olmasa müminler kimle cihad edip Allah'a yaklaşacaklar diyor. Kafirler olmasa Müslümanları kim hapsedip işkence yapacak da Allah'a yaklaştıracak diyor. Yoksa Müslümanlar nimet içinde nankör olurlar diyor. Yani o kadar güzel mevzuya bakmış ki o kadar güzel anlatmış ki Subhanallah diyorsun yani. Gerçekten kafirlerin yaratılmasının bile çok büyük hikmetleri var. İnsan Allah'a karşı teslimiyetini biliyor. Başını alnını secdeye koyup Ya Rabbi kaderine teslim oldum diyor. Gaybı bilse idiniz, kaderinize razı olduğunuz da İmam Ahmet'in Müsnedi'nde rivayet ettiği başka bir hadistir. Bizi gaybı bilmiyoruz. Allah s.a.v. biliyor. Yani insan eğer soru sormaya başlarsa niye o zaman şeytan yaratıldı? Allah zaten biliyordu şeytan bu kadar isyan edeceğini. Niye o zaman Adem yaratıldı, zürriyeti yaratıldı? Cennetten çıkarılacağını da Allah s.a.v. biliyordu. Hatta meşhur bir hadis var biliyorsunuz. Adem aleyhisselam ve Musa aleyhisselamın konuşması var. Değil mi? Hadis naklediyor. Musa diyor ki, sen diyor yasak meyveden yemeseydin cennetten çıkmayacaktık. O da diyor ben Allah'ın kaderiyle yaptım bunu. Yani bu mevzu hani evet Allah'ın kaderiyle yaptım derken müşriklerin de aynı benzer bir söz söylüyorlar. Müşrikler diyorlar ki eğer Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız Allah'a ortak koşmazdık diyorlar. Bak müşriklerde de kader inancı var. E nasıl olacak şimdi Adem övülüyor burada bunlar yeriliyor. Çünkü Adem söylerken suçu Allah'a atmıyor. Suçu da kadere atmıyor. Suçu nereye vuruyor? رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُنَا لَمِنَ الْخَاسِرِينَ Rabbimiz biz zalimdik diyor. Biz zulmettik nefsimize. Sen bize etmedin. Biz nefsimize zulmettik. Sen bize bağışlamazsan biz zalimlerden oluruz diyor. Müşrikler ne diyorlar? Onlar suçu kadere atıyorlar. Onlar kendilerine suçu vurmuyorlar. Allah azze ve celle de suçunu itiraf etmeyeni bağışlamıyor. Hakk'a hidayet etmiyor. O yüzden ben hep kardeşleri anlatırken derslerde falan diyorum. Bakın ne hata yaparsanız yapın itiraf etmeyi bil. Çünkü ben şunu bilir, şunu söylerim. Kullardan kullara karşı özür dilemeyi bilme, kullara karşı hatasını itiraf etmeyi bilme, alemlerin Rabbine karşı hatasını itiraf edemez. Alemlerin Rabbinden de bağışlanma dileyemez. Bu bir ahlaktır. Kaderi Allah bu kaderi iman mevzunda itiraf edenleri kurtarmış. Diğer meselelerde de böyle. Daha önce de örneğini verdim. Valla Uberi nefsinden nefselerden ma'ratun bissu. Nefsimi temize çıkarmıyor. Nefis kötülüğe emreder. Doğru? Yusuf aleyhisselam diyor yani. Demiyor ki ben nefsin bana hiç vesvese vermedi. Ben Allah'ın peygamberiyim. Nasıl olur da bir kadına zina meylederi? Değil mi? Bugünkü adam olsa bir tane işte cübbeli Ahmet çıktı son dönemde. Tamam mı? Adam ile işte sağa sola çıktı. Tamam mı? Yedirmiyorlar kendilerine toz dokundurmuyorlar. Biz nasıl işte bizim gibi bir insan nasıl zina yapar? düşünsen bir peygamber böyle diyecek. Zaten bir peygamber zina yapmaz da ama nefsine gelen vesveseyi temize çıkartıyor. Ben diyor 13 yaşından beri diyor büyük günahlara bulaşmadım diyor ona. Bu kadar kendinden emin kafir yani. 13 yaşından beri büyük günahlara bulaşmamış öyle söyledi. şimdi insanın temel vasfı ilk olması gereken iman istiyorsa hidayet istiyorsa itiraf olmalıdır diyecek ki ya ben de nefsim var yani ben bana da vesvese gelir ama ben Allah'tan korkarım yaptım veya yapmadım yani yaptıysan yaptım Rabbimden bağışlanma diliyorum demektir bak Adem aleyhisselamın hatasına bak biz şimdi konuşuyoruz da dile kolay geliyor ya bütün insanlık biliyor ayıbını doğru mu He? Bugüne kadar gelen Müslüman kafir ateistleri koy kenara. Semavi dinlere inanan herkes Adem'in ayıbını biliyor. He? Subhanallah yani. Hani ayıbın ortaya çıkması gerçekten ağır imtihan Allah ondan bizi imtihan etmesin. Allah bizim ayıplarımızı örtsün Rabbim. Herkesin ayıpları vardır. Allah örtmezse yani Allah bizi rezil ederse helak olur insan. Veyyallahu billahi. Aslında Allah teala çoğu zaman örter. Çoğu zaman örter. Ama insan diliyle kendi açığa çıkartır yaptıklarını. Diyor ki kulun bir affedilir gündüz zihin. Sonra da der ki geceleyin ben şöyle şöyle günah işledim diye birini şahit tutar. Allah'ın örttüğü günahın Allah günahın üzerini bir örtüyle örtmüştür diyor. O diyor örtüyü kaldırıp atmıştır öyle söyleyince. Hadiste. Yani o günahın üzerindeki örtüyü kaldırdı. E Allah affedecekti. <gülüyor> Kendi diliyle Allah'ın affından mahrum kaldı yani. O yüzden Allah azze ve Celle örtsün. Allah'ın örttüğünü örtmek gerekir. Bir Müslüman ayıbını da biliyorsak onu şer'i mahkemede ispatlayamayacaksak şahitler gelmeden. Bize düşen ne yapmaktır o ayıbı örtmek. Allah'ın örttüğünü örtmektir yani. Anladınız mı? Mesela zannımız çok kuvvetlense de ayıba karşı bize düşen nedir? Müslümana karşı hüsnü zandır. Allah'la onun arasındadır yani. Allah teala kıyamet günü onun hesabını soracaktır. Dilerse bağışlayacaktır, dilerse bağışlamayacaktır. Bu demek değildir ki Allah subhanahu wa ta'ala her örttüğü ayıbı bağışlayacaktır. Çünkü bir hadis daha var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kişi kıyamet günü dağlar kadar amelle gelir. Cihad, oruç, ilim, namaz, ibadet diyor hepsi paramparça, toz parçası olur. Çünkü gizlide işlediği günahlardan dolayıdır diyor. Orada mesela Allah bizi böyle bir akıbetten muhafaza etsin. Allah'tan affet dileriz. Allah gizlimizi ve açımızı bir kılsın. Hayır adına bir kılsın. Ee, insan burada da hadiste insanın ayıpları gizlenmiştir, günahları. Ama onlar mağfiret olunmamıştır. Yani buradan da çıkar ki her gizlenen mağfiret edilmiş demek değildir. Evet. Evet. <gülüyor> 13. 13. madde, usulü işte, sünnede. E, diyor ki mesela diyor Allah'ın görülmesiyle ile alakalı olan bütün hadislerin e, iman etmek az önce anlatmıştı aklımızda muoldu şeyler teslimet evet. evet kulaklar işittiğinde istehhaşe ürkümek ya kulaklar işittiğinde ürkse dahi kulaklar bundan dolayı Böyle bazı vesveseler alsa dahi şeytandan bu böyledir insanın buna iman etmesi gerek. Buna iman gerekir. He, bundan bir harf bile reddetmemesi gerek. An ittikat. Sıkar ravilerden güvenler rivlardan ravilerden, eden bütün bu hadislerin hepsine iman etmektir diyor insanın üzerine düşen şey. He. Diyor ki kimseyle husumet yapmaması, kimseyle tartışmaması, cidali öğrenmemesidir. He. Şüphesiz kader hakkında konuşmak, Allah'ın görülmesi hakkında konuşmak, Kur'an hakkında ve diğer sünnette sabit olan meseleler hakkında nasıl, ne şekilde, niçin diye konuşmak mekruhtur. <gülüyor> Nehyedilmiştir. <gülüyor> ha bak burası çok önemli. Bu mevzularda isabet eden biri olsa, ne yani? Bunları tasdik eden biri olsa ee, bu meselelerde insanlarla cidalı ve teslimiyeti terk etmediği müddetçe o ehli sünnet olamaz diyor. Yani böyle bu eserleri kabul et. Terk edeceksin yani. Yani kalkıp izah bu böyledir, şöyledir ya gerek yok. Allah Resulü böyle demiş bitti yani. Halas. Mevzu intihar. <gülüyor> El-Şerah وَأَمَّا اِيْمَانَ بِرُؤْيَةِ بِأَنَّ bi inkarihim. Allah'ın görüleceğine müminler müminlerin cennette Rabb'lerini göreceğine müminler iman etmiştir. Bu diyor birçok hadiste sabit olmuştur. Bunu İbadiye fırkası inkar etmiş. Kim onlar? Haricilerin bir kolu. Haricilerin İbadiye fırkası. وَغَرِهِمْ مِنَ ile Mu'tezileden gene bir grup inkar etmişler. Bunların inkarları ne değildir? Yani muteber değildir yani. Bunlar haddi aşmışlardır bununla yani. Zaten tekfir ediliyorlar ikamet-ül lütçeden sonra. Yani o dönemde ilk dönem hadisler tam tedvin edilmediği için herkese her hadis ulaşmıyordu. Kendisine bu noktadaki hadisler ulaştırıldıktan sonra kişi tekfir edilir. Bugün ise bu meseledeki hadisler dolup taşmıştır kitaplarda. Bu mevzular artık avama kadar bilinmektedir. Bugün her kim Allah'ın görünmeyeceğini söylerse o Allah'ın ve Resulünü yalanlayan bir kafirdir. Evet, evet Allah'ın hakkında delil indirmediği şeylerde tartışmak ve düşmanlık yapmak Bundan da uzaklaşmak gerekir diyor aynı şekilde. Şimdi altta bir dipnot var 4 no'lu. O ile rüy alakalı. Onu okuyalım inşallah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> He, ayetler ve hadisler, müminlerin Rab'lerini göreceklerine dair Kur'an'da birçok yerde mevcuttur. Ve kavlu ta'ala, ve o, o iyilik yapanlara güzel iyilik vardır ve daha fazlası ziyadesi de vardır. He. Fakat fil fi birakam. İmam Müslim'in sahinde 181 nolu hadiste Suhayb'tan ibaret ettiği e nakilde olduğu gibi ne bilsesem bu Yunus suresi 26. ayetteki ziyadenin müminlerin kıyamet günü Rab'lerini görmesi olduğu şeklinde tefsir etmiştir. Evet. o gün öyle yüzler vardır ki nadira parlamıştır yani iler Rabbihen adira. Rabblerine bakarlar. Apaçık ayet var. ne diyorlar. Nimetlerine bakarlar. E Allah nimet kelimesini bilmiyor mu Ayşe? Allah dinini mi öğretiyorsun Ayşe? İla Rabbiha nazirâh. Onlar Rablerine bakıcıdırlar. Ve kavluhu <gülüyor> aleyhissalâtu vesselâm rabbakum Evet, onun görüşünde diyor, ayın on dördünde ayı görmekten nasıl şey yapmıyorsanız, sıkıntı çekmiyorsanız Rabbinizi de kıyamet günü göreceksiniz diyor Nebis Hasan Bukhara ve Müslüm'ün ittifak ettiği Cerri İbni Abdullah hadisinde. Hmm. Tamam. Bununla alakalı birçok hadis var. Bunlar da geçti. Evet belal lima ve la ma ha müslümana düşen şey bu bildiklerine teslim olması bunlardan bir şey inkar etmesi öyle ki inkar etmemesi öyle ki bu hikmetini anlamadığı şeylerin subutu yanında gerçekleştikten sonra yani tamam diyor bu hadis sahiptir, bu ayet evet bu Allah'ın sözüdür ama diyor ben manasına inanmıyorum aşağı. Olmaz kafir olur nasıl yalanladığı için. anil <gülüyor> ve hmm. Allah <gülüyor> ve ata'na. Böyle gaybi işlerde niye Allah böyle yaratmış? Niye Allah böyle emretmiş denmez. Bilakis ne denir? İşittik ve itaat ettik ve <gülüyor> yani keyfiyetine girmeden Allah'ın isim ve sıfatlarının keyfiyetine girmeden. ve <gülüyor> ve yani Allah'ın fiillerinde ve ahkamında illetler bilinmese dahi insana düşen nedir? Onu bilmek, kabul etmek ve geri kalanına teslim olmaktır yani. Budur. Bu kadar. İnşallah burada kalan son 15 inciden devam ederiz inşallah. Sözlerimize güzellik varsa Allah verisi, sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa Nesmiş ettanındandır. Wa <gülüyor> aakhiridawan ilal hamdulillahi rabbil alamin subhanikallahum wa bihamdik ishado allahi illaillat asfarika tuwila.